Dijital Pazarlamada Helal Sertifikası Dijital Pazarlama, günümüz ticaret dünyasının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Ancak Müslüman tüketiciler için, dijital pazarlama yöntemleri ve tanıtılan ürünlerin İslam'a uygunluğu kritik bir öneme sahiptir. Helal Sertifikası, tüketicilere güven sağlamak ve İslami prensiplere uygun ticareti teşvik etmek için önemli bir araçtır. Helal Sertifikası nedir? Helal Sertifikası, bir ürünün ya da hizmetin İslam'ın belirlediği kurallar çerçevesinde üretildiğini ve sunulduğunu belgeleyen bir sistemdir. Gıda, kozmetik, ilaç ve finans gibi birçok alanda kullanılan bu sertifika, günümüzde dijital pazarlama platformlarında da büyük bir öneme sahiptir. İslam'a uygunluk garantisi, helal sertifikası, tüketicilerin şüpheye düşmeden ürünleri tercih etmesini sağlar. Küresel güvenilirlik, Müslüman olmayan ülkelerde bile helal sertifikalı ürünler, kalite ve etik değerler açısından tercih edilmektedir. Dijital pazarlamada helal sertifikasının rolü. Dijital pazarlama, ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar. Ancak bu süreçte İslami prensiplerin ihlal edilmemesi için helal sertifikası büyük bir sorumluluk taşır. 1. Müslüman tüketicilere güven verme. Dijital platformlarda ürünlerin helal sertifikalı olduğunun açık bir şekilde belirtilmesi, Müslüman tüketicilerin güvenle alışveriş yapmasını sağlar. İkinci Helal ve Tayyip ilkesi, İslam'da yalnızca helal olan değil, aynı zamanda sağlıklı ve temiz, tayyip, ürünlerin tercih edilmesi gereklidir. Bu nedenle, dijital pazarlama stratejilerinde ürünlerin bu standartlara uygunluğu vurgulanmalıdır. Üçüncü Reklam Eti Dijital Pazarlama'da, yanıltıcı reklam ve tüketiciyi kandırmaya yönelik içeriklerden kaçınılmalı, Dürüst ve şeffaf bir iletişim sağlanmalıdır. Helal sertifikasının dijital pazarlamada avantajları Helal sertifikalı ürün ve hizmetlerin dijital platformlarda tanıtılması, işletmelere ve tüketicilere birçok avantaj sunar. Hedef kitleye ulaşım Müslüman tüketiciler, dijital platformlarda helal sertifikasına sahip ürün ve hizmetleri daha kolay bulabilir. Marka değeri Helal sertifikası, markanın etik değerlere bağlılığını ve güvenilirliğini artırır. Küresel pazarda rekabet, helal sertifikalı ürünler, Yalnızca Müslümanlar arasında değil, etik değerlere önem veren tüm tüketiciler arasında popülerlik kazanır. Helal sertifikasının doğru kullanımı Helal sertifikasının dijital pazarlamada etkin bir şekilde kullanılması için şu adımlara dikkat edilmelidir. Birinci görsel ve metinsel vurgular Ürünlerin helal sertifikasına sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmeli ve dijital reklam görsellerinde, bu bilgi öne çıkarılmalıdır. 2. Helal sertifikasyon detayları Sertifikayı veren kurumun güvenilirliği belirtilmeli ve sertifikasyon süreci hakkında şeffaf bilgiler sunulmalıdır. 3. Sosyal medyada bilinçlendirme Helal ürünlerin önemi ve avantajları hakkında bilgilendirici içerikler üretilerek tüketici farkındalığı artırılabilir. Müslüman işletmeler için tavsiyeler Dijital pazarlamada helal sertifikasının etkili bir şekilde kullanılması için Müslüman işletmeler şu adımları izleyebilir. Helal sertifikalı ürünler üretme Tüm ürünlerin İslami standartlara uygunluğunu sağlamak öncelikli hedef olmalıdır. Eğitim ve bilinçlendirme Tüketicilere helal sertifikasının önemi hakkında eğitim içerikleri sunulabilir. Helal e-ticaret platformları Sadece helal sertifikalı ürünlerin sunulduğu e-ticaret platformları oluşturulabilir. Helal sertifikası, dijital pazarlamanın İslami prensiplere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli bir araçtır. Müslüman tüketicilerin güvenle alışveriş yapmasını sağlamak, ve İslami ticaret anlayışını yaygınlaştırmak için helal sertifikasının dijital pazarlamada doğru bir şekilde kullanılması büyük önem taşır. İşletmeler bu süreci etik değerlere bağlı kalarak yürüttüğünde hem topluma hem de ticari başarılarına katkıda bulunabilirler.